Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, konuğum Gönül Park Söyle birlikteyiz. Hoş geldiniz Gönül Hanım. Hoş bulduk. Sizi özlemiştik buralarda. Teşekkür ederim. Ben sizi ederim. görüyorum gerçi ede ama. Evet. E, bol bol yeni projeler var, yine üretime devam. Ama onlara geçmeden ben bir sizden bahsedeyim. Gerçi sizi tanıyordur Açık Radyo dinleyicisi ama. Sanırım. E, kimya mühendisisiniz. Evet, kimya mühendisliği. Ee, öğrenimi gördüm Ama öncesinde Gene böyle Sanatla bilim arasında Gidip gelen bir şey var Yani paylaşıyordum Kendimi paylaştırıyordum daha doğrusu bir, bir tarafımda sanat bir tarafımda Fen ve Kimya matematik ve kimya ee, Sonra Kimya mühendisliği okudum Ama sanatla Bağımı koparmadım o öyle devam etti Aileden de öyle bir destek gördüm. İşte hem mühendislik hem de işte sanat bir arada gitti. Ee, sonra kariyer yaptım üniversitede. Ama orada bilimle sanat arasında ortak bir nokta seçerek doktoramı doğal boyalar konusunda yaptım. Daha önce tamamen kimyaydı master tezim. Ama diğerinde e, bilim sanata katkısı olsun istediğim için ikisinin ortasında bulunmayı çok istediğim için doğal boyalar konusunda bir araştırma yaptım ve ondan sonra da böyle devam etti daha sonra bir gün Aa yeter bu kadar ben biraz da başka işler yapayım deyip vazgeçtim üniversiteyi bir yerde 15 yıl sonra noktalayıp tasarım Hayatım başladı. Ee, şimdi gene ikisi bir arada gidiyor ama bu defa Mimar Sinan Üniversitesi'ne bir ders veriyorum. O da sürdürülebilir tasarım. O Çünkü hala devam ediyor. Devam ediyor. Sürdürülebilir tasarıma ihtiyacı var insanların ve gençlerin özellikle bunu mutlaka bilmeleri gerek. Kaybettiğimiz bir şeyi daha doğrusu biliyorsun ki sürdürülebilirlik adı altında sürdüremediklerimizi korumaya çalışıyoruz diyelim. E, kendi yaptığım iş böyleydi. Ben çok dillendirerek e, yapmıyorum bir işi. E, herkes işte o e, atıksız tasarım, sürdürülebilir tasarım falan. Ama ben başladığımdan bu yana bunu yapıyorum. Ama bu benim yaşam biçimim. E, daha doğrusu e, benim ders anlattığım gençlerin de yaşam biçimi olsun istiyorum. Şimdi işte kitaplarda da hep böyle e, onu e, yavaş yavaş yavaş yavaş daha farklı bir boyuta taşıyan konular seçtim. ...daha önceki yaptıklarımı da hatırlarsanız. Evet, e, bu Beşikten Beşik'e tasarım da seviyorum. Michael Brown Evet, Garden. o da çok güzel evet. bir şey tabii. E, o da hep şey diyor, yani tasarımcılara uyarıda bulunuyor. Diyor ki, yani öyle bir şey yapın ki kiraz ağacı gibi olsun. Çünkü biz kiraz ağacına güzel, şeyiz, tabii. sormuyoruz diyor. Sen niye bu kadar kiraz verdin ki diye. Tabii ki. E, o yüzden en ufak bir soru işareti bile olmasın diyor yaptıklarınızda. Evet, ben de öğrenciye bunu söylüyorum. ...genel anlamda tasarımı öğren. Kendini... E, ...giyisiye kendini... Işte ...mobilyaya yahut bilmem ne... E, ...orada da sıkışma... E, ...kendini özgür hisset... ...istediğini tasarla. Örnek... ...ben kendime örnek verebilirim ama... ...ben onlara ben örneğim demiyorum. Görebiliyorlarsa ben örneğim. Yemek de tasarlıyorum... ...işte e, mekan da tasarlıyorum ya da giysi, objeler ya neyi istiyorsam, neye hazırsam onu tasarlayabiliyorum. Temel olarak kendinizi yetiştirebildiyseniz onu destekleyebilecek altyapıya sahipseniz bir kere kültürel bir altyapı istiyor. Zayıf olan gençlerde biraz o. Ondan maalesef eğitim biçimimiz uzak tutuyor çocukları. Doğru. Ama bizim daha önceki yıllarda okuduklarımız o kadar uzak tutmuyordu. Sizin peki ders seçmeli mi yoksa zorunlu mu? Bu şöyle seçmeli bir ders ama 6 saatlik bir ders. Yani şey bir onun karşıtı olan bir ders seçerse gene benzer bir şey seçecek. Ama benimkinde şu nedenle özellikle tercih ediyorlar. Farklı bir ders yapıyorum ben. Şimdi giysi tasarımı adı şu anda değişiyor. Önümüzdeki yıl benim anlattığım konuda bir ders koyuyorlar onu ben anlatmak için. Giysi tasarımı dört diyor mesela giysi tasarımı dört içinde ben sürdürülebilir tasarımı anlatıyorum onlara. Giysi tasarlatıyorum ama ama atıklardan çıkarak tasarlatıyorum ama başka bir şeyleri değerlendirerek yaptırıyorum. Onların ufkunun daha açılmasını, genişlemesini istiyorum. Farklı buluyorlar dersimi. Bir kere her hafta bir müze zorunluluğu var. O müzeden bir giysi tasarımı yapıp getiriyorlar. Müze onlara ne verdi? Ve hiç müzeye gitmemiş oluyor çoğu. Hmm. Dördüncü, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri sanat eğitimi görüyorlar. Ama gitmemiş oluyor çoğu sürdürülebilirliği de bilmiyorlar. Onun için bu ders e, keşke birçok e, yerde olsa. Liseden Her dersi başlasa. sürdürülebilir anlatabilsek. Değil mi? Çok önemli bir şey. Ee, peki daha evvelden bu öğrencilerin yaptıklarını bir de sergiliyordunuz sanırım. Evet. E, sergiliyorduk. Şu anda birikiyor. Şu anda mesela bir e, Terlik projemiz var bizim. Kaç yıldır sürüyor. Atıklardan yaptıkları terlikler var. Artı art açılmış bir sergi vardı. Çok güzel bir sergiydi. Onlara örnek olarak gösterebiliyorum. Mem için hepsini çektim fotoğraflarını bilmem. Her sene gösteriyorum. Çok başarılı bir sergiydi. Bunlar da içlerinde... İki tanesinde pek iyi bir şey çıkmıyor ama genel olarak güzel işler yapıyorlar. Ee, Onu çok, sonra sergileyeceğiz. Çok heyecanla bekliyorum. Gerçekten merak ettim. Evet. Ve çok hoş bir proje olsaydı. Evet hoş ama işte çocukların da buna çok katkı yapması lazım ki pro şey eser sayısı fazlalaşsın. Evet. Ee, Örnek olabilecek kadar şey olsun. Değil mi? Elde. Elde o kadar ürün olsun. Peki dersin farklı olduğunu algılıyorlar mı? Ya da çocuklar evet, ne algılıyorlar? E, evet, algılıyorlar ve bazıları şunu söylüyor. Beni etkileyen bazı sözler oldu. Bize şimdiye kadar e, kimse kendin ol demedi. Siz kendin oluyorsunuz. Ben de şunu söylüyorum. Sen kendin olamıyorsan özgün bir şey yapamazsın. İnsan hakikaten özgün olması için hem çok şart var özgün işler yapabilmek için. Özünden kaçıyor bizim çocuklarımız. Dışarıda, batıda gözleri orada yapılanları uyguluyor. Ama kendi geçmişindeki güzelliklerin farkında değil ya da ülkesinin değerlerinin farkında değil. Kültürünün değerlerinin farkında değil. Böyle olmayınca da özgün bir iş yapamıyorlar. Kopyalar geliyor. Onu kırdığım için. Evet. Farklı buldukları için ders istiyorlar. Bir de tabii şimdi Anadolu özellikle de Osmanlı yeniden kurgulanıyor ama herkes kendi kafasına göre biraz da çirkin buluyorum çirkin. açıkçası. Çirkin. Evet, çirkin. Sizin zaten buna hani moda diye girişmemiştiniz. Hayır, hayır. Yani. Hiçbir zaten. Zaman. hiçbir işim moda. Ben modayla işim yok. Hı -hı. Bana moda testlerimcisi yazanlara da kızıyorum ben. Moda yapmıyor. Alakanız yok ki sizin zamansız ve Anadolu kültüründen evet. beslenen evet, bir şey evet. var ama çok güncel de çok evet. zaten iyi önemli gelmiş. olan o beslenmeyi ...güncele taşıyabilmeniz yoksa zaten var geçmişinde ama ben onu kullanılabilir hale getirirsem çok önemli ee, o gerçekten önemli çünkü bazen e, ya işte bu zanaat devam etsin veya işte bu da emek vermiş hadi... alalım diyoruz ama ikinci bir ses evet. çıkıyor iyi de bunu ne yapacaksın şimdi yani bunu yediğim evde orada çok kötü örnekler varsa almıyorum zaten hmm. Desteklemek istemiyorum. O yanlış bir şey. İyi bir şey yaptıysa desteklemek lazım. Öyle mi saçma sapan bir şey yapınca ne? Hayır maalesef. Şimdi sizin kitaplar hep elimin altında duruyor ve içim açılıyor onlara baktığım Hı, zaman. Bende Yenilebilir Boncuklar var. O çok enteresan evet. bir kitaptı. Ondan sonra Çiçek Yemekler. Bir tanesi de Gurmand. E, yenilebilir olmuştu. Boncuklar dünyanın en inovatif cookbook seçilmişti 2010'da. E, yenilebilir Çiçekler ise 2011'de iki ödül birden aldı. Hatta bir üçüncü. Gayri resmi gene gurmandın verdiği üçüncü bir şey vardı. Hı. Bunlardan bir tanesi profesyonelleri için en iyi reçeteler. Ee, ona çok şaşırdım. Profesyonellere reçete olarak görüyorlar yaptığım şeyi. Ee, i̇kincisi en iyi e, fotoğraflı yemek kitabı. Fotoğraflar devreye girdi. Üçüncüsü de... E, Yeni yıl armağanı olarak verilebilecek en iyi yemek kitabı. Hmm. Ben her zaman böyle... hediye veriyorum. Sadece yeni yılda değil. <gülüyor> evet, e, bunlar Bir e, şeydi böyle özel konulardı gerçekten. E, biri bir sergiyle de desteklen. Yani daha doğrusu önce sergi Üç günlük çalışma ile bir sergi bir kongre için hazırlamıştım. O sergide gördüğü ilgi o kadar fazlaydı ki neredeyse kendi çok büyük bir sergim vardı benim boncuk sergisi. Onun önüne geçti neredeyse. O kadar. Herkes bunu konuşuyordu. Ama Türkiye'de e, gören sayısı azdı. Yani Türklerin gördüğü, e, fazlaca gördüğü bir sergi olmadı. Hep yabancılar vardı kongrede e, ağırlıklı olarak. Onlar gördüler. E, ben de haksızlık gibi geldi. yani Bu o kadar güzel bir konu. Ben bunu kitaba çevireyim. Kitap yaptım. Kitap yapınca işte ama ödülü geldi, yani herkes çok mutlu oldu. Ee, mesela o kitap MoMA'da falan satıldı. Tasarım olarak satıldı. Yani tasarım ürünü olarak aldılar kitabı. Olur ama. Herkesi yabancılara göre Aa, magic book falan diyorlar. ya yani Açtıkları anda çok şaşırttıkları bir şey. Ee, çiçek yemekse, e, benim çiçeklerle ilişkim herhalde biraz öne çıktı şimdiye kadar yapılmış en zengin yemek kitabı, yani çiçekli yemek kitabı. Yenilebilir çiçeklerle yapılmış. Çünkü hemen hemen ulaşabildiğim bütün ne kadar şey varsa yenilebilir çiçek kitabı. Ama onlardan tekrarlar olmasın istediğim için toplamak istedim kitapları. pi Kitap sahip oldum ama tatmin eden pek bir şey olmadı o kadar. Ben orada biraz mitolojik bilgilerle birleştirdim senin de bildiğin gibi kitabı. Evet. Öyle küçük bilgiler vermek işte hem yemeğe taşımak hem sofrayı daha hoş hale getirmek iyi geldi. Ben şanslıyım herhalde. Şimdi aklıma e, gül yaprağı içindeki helva mı vardı? Yemiş Onu mi? yedim evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bence Çok de. Güzel. Sonradan gül yaprağını kullanan e, yerler oldu. Şimdi bakıyorsunuz o zaman e, işte tabakta çiçek, böcek falan olmasın gibi şeyler söyleyenler çiçekli e, tasarımlar yapıyorlar. Çiçek yemek yapıyorlar. E, batı mutfağında da bizde de öne çıkmıyor başladı ee, yani e, ama şey sizin oldu. yaptığınız gibi yapılsın hayır. çok güzel yoksa sen evet. keki saplayıp getirmek hani işte o değil tabii ki <gülüyor> ondan bahsetmiyoruz yahut işte ha -ha. maydanozu yapıştırmak ha -ha. gibi ha -ha. hayır o değil ama gerçekten bu bir araştırma sonucu çıkıyor ben resmen e, botanik ile ilgili kitaplar okudum bu e, İstanbul Üniversitesi botanik bölümünden bazı arkadaşlarla görüştüm. Kendi başka botanikçi arkadaşlarım var. Onlarla, Çukurova Üniversitesi'nden olan arkadaşlarım. Onlarla konuştum. Ve böylece bilimsel bir, akademik bir kitap o. Yalnız bir yemek kitabı değil. İki kitapta, bahsettiğiniz o iki kitapta. Bir kere Yenilebilir Boncuklar arkasında böyle bir şey yazmıştım. Bu kitap yalnızca bir yemek kitabı değil. Bu bir tasarım kitabı. Yemekte içeren bir tasarım kitabı. Ama hemen bütün kitaplarıma bakarsanız tasarım ve içerik birlikte. Yani ben ikisinin birbirini zenginleştirdiğine inanıyorum. Çok. Çok, çok güzel yani hepsi. Yanlış bir tasarım yemeği de öldürüyor. O sayfayı geçerim mesela ben, bakamam. Yani o kadar etkileniyorum. Ee, doğru tasarım'a ulaşıncaya kadar da çok çalışmak gerekiyor. Yani çok çalışıyorum. Sizin zaten bütün tasarımlarda gerek kıyafet gerek yemek gerek kitaplar gerek aksesuar ne fazla ne eksik diye tamam tanımlayabilirim. Evet. Ya o dengeyi kurmak için çalışıyorum. Bana göre çok önemli sadelik. Hani zamansız sadelik diyorlar ya o ismi ben koymadım. Japonlar koydu benim yaptığım işlere. Sonra da e, uygundu. Kullanıyorum ben de onu. E, o sadeliği yakaladığınız zaman hani böyle şey gibi doğadaki altın oran konusu Sizde vardır var ya. Burada da öyle bir şey var. O dengeyi kurduğunuz zaman hem e, sayfanın sağı hem de solu etkili olabiliyor çok. Peki bir müzik arası verelim sonra kitapla Tabii. devam edelim. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konum Gönül Paksoy ile birlikteyiz. Kendisi sanatçı hem de mühendis. Daha önceki projeleri üzerinde konuştuk ama çok yeni projeler de var. Hayata geçmişler de var. Bir tane kitap şimdi önümde duruyor. Ben İngilizcesini tercih ettim. Turkish Food diye Türk yemekleri diye değil mi Türkçesi evet, Türk ben İngilizcesini tercih ettim çünkü sosyal medyada çok paylaşım yapıyorum hem İngilizce hem Türkçe evet. biraz tembellik yaptım dolayısıyla ve bakmaya da başladım seçtim de yemekleri yapacağım deneyeceğim bununla ilgili siz çok güzel şeyler söylediniz bir kere az bulunur yemekler ama uygulanabilir şöyle Türk mutfağı kitabını önce Estonya için yapmıştım ee, onun için Estonya'ya üç defa e, gittim geldim. Pazarları neler bulunuyor bu kitaplar için yani bizim yemeklerimizin hangileri onlar mutfağında e, uygulanabilir hale geliyor. Ee, sıradan bir yemek kitabı almaları değil de Estonya için hazırlanan bir kitap ve Estonca çıktı kitap. Çok da başarılı sonuçlar aldılar. Yani çok satan kitap. E, zaten çok okuyan ve Kitabı çok satın alan bir ülke. E, o bakımdan yaptığım kitabın İngilizcesi yoktu. yani Tek dilde yayınlandı. Ve tabii önce emek verdim. Ve ben o ya, kitabı hazırlarken bir yaz boyunca e, 160 yemek pişirdim. Bu Türk mutfağından 160 yemek pişirmek. Çok kolay bir şey değil. Kendi yemeklerimden 260 tane pişirebilirim ama Türk mutfağından 160 tane pişirmek çok zordu. Çok yorucu bir dönemdi. Hepsini fotoğrafladık falan. İşte ama onların imkanlarına göre de seçim yaptım. Şimdi bizim mesela sakatat yemeklerimiz orada domuza uyguladığınız zaman iyi olmayabilir. O nedenle böyle sınırlı şeyler koydum. Sonra bu kadar emek verdin bunu niye bizimle paylaşmıyorsun sesleri gelmeye başladı etraftan. Daha sonra bir bankadan böyle bir şey geldi. Ben başka bir projeye başlamışken Türk mutfağı onlar için öne çıktı. Ama sonra onların yaklaşımını sevmedim ve vazgeçtim. Ama yarım bırakmak da istemedim projeyi. Bu kez e, kendim yayınlamaya karar verdiğim için birçok yemeği yeniden fotoğrafladım. E, çok ilaveler yaptım. Bazılarını çıkarttım. E, şöyle bir kitap yapmak istedim aslında. E, o da e, kitapta da böyle bir ifadem var benim. E, Osmanlı'nın felsefesine uygun Olarak herkesi kucaklayan, her yöreyi kucaklayan bir kitap. Anadolu'nun bir ucundan öbür ucuna işte doğudan batıya her yerden bir şeyler seçtim. Bunları da çok çok fazla gördükleri mesela kitaplara çok taşınmış olanlar değil de daha şaşırtıcı olanlarını almak istedim. Çünkü zaten onlarla ilgili tarifler var ama bunlarda e, mutlaka biraz dokundum şeylere yaptığım yemeklerde bazıları ki bunun nedeni ne önceden söyleyeyim kaynak aktarımındaki e, kopuklular kopukluklar ya da oradaki kaymalar diyelim bu nedenle e, lezzet eksiklikleri vardı o da bu e, dilden dile e, dolaşmasından dolayı bölgeden bölgeye geçerken kaybettiği şeyler e, ben e, Türk mutfağıyla iyi e, gelişmiş bir Türk mutfağıyla e, iki ev arasında büyüdüm. <gülüyor> Anneannemin evi benim, bizim evimiz. E, onun için e, çocukluğumdan bu yana oluşmuş bir tat belleğim var ve bu bizim mutfağımıza ait bir şey e, tat alma duysu diyelim. E, şimdi mesela hiçbir yerde içli köfte yiyemiyorum. Yani Annemin tadını arıyorum. Ama annemin yaptığı içli köfteyi yiyenler de hep otada arıyorlar. Yalnız ben aramıyorum yani. Kalıcı oluyor değil, değil mi o? Başka bir şey yani. Orada ya, hakikaten çok güzel dengeler var bu kitapta. Hazırlar ben zaten ya. sizin yemeklerinizi mesela benim beynim kaydetmiş. Onları hatırlıyor. Evet. Ee, şimdi hani çok kolay kolay da dışarıda yemek yemiyorum ya evde kendim ya da hani çok özel davetlerde evet, evet, vesaire Aynen. ama şöyle bir şey var ee, çok zengin bir mutfak ee, içinden bir şey seçmek çok zor ee, bir kere dünyanın bana göre en zengin tatlı mutfağı bu mutfak çok ama çok e, yaratıcı mühendislik de var içinde işte e, estetik de var bana göre her şey var fakat biz onu bir bol kepçe e, lokanta yemeği gibi görüyoruz. E, bir de o esnaf lokantalarının etkileri de var bunlarda. Sadece lezzet yetmiyor. Lezzetle beraber onu, ya, o yemeğe değer vererek sunmak da önemli. E, benim burada yaptığım bazı baharatlardan kaynaklanan ya da e, yağ... Oranından kaynaklanan Veya ne, Tatlı tuzlu acı ekşi Oranları Mesela e, her şeyi Salçayla Zenginleştiren Bir Hı -hı. mutfak değil bu Onun için ben Çok seçerek yapmaya çalıştım e, Çok da İyi şeyler seçtiğimi düşünüyorum. Herkesi bunu tavsiye ediyorum. Güzel bir mutfak ve oradan iyi örnekler var bu kitap içinde. Kesinlikle. Mesela bir sayfayı açtım işte kavunlu baklava mesela. Çok güzel, çok şey. herkesi tavsiye ediyorum. En hafif, en güzel baklava belki. Süper. Peki bu kitabı nerede bulacaklarını söylüyorum. Bu kitabı evet bizim mağazada yani şantajında, Kavak sokakta, Gönül Paksoy mağazasında bulacaklar veya bir telefon da, ...internette de bulurlar... ...adreslerimiz hep var... ...bir telefonla ulaştıklarında... ...adreslerine de gönderebiliriz... ...ama İstanbul'dalarsa bir gelip görsünler... Evet, ...bence de mağazayı da görsünler... Evet. ...ve Çünkü diğer kitapları hepsi bir da görsünler... ...hepsi bir bütün... ...mağazada çok keyifli... Evet. ...ben e, galeri gezer gibi geziyorum... ...genel olarak müze gezer gibi falan da geziyor... ...yabancılar da yapıyor bunu... ...değil mi? ...evet... Bu da kitabın sesi <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim ben Geldiğiniz teşekkür için ederim. çok keyifliydi çok ee, Diğer kitapları da Bekliyoruz zaten Evet rüzgarız. yolda var Tamam. Çok teşekkürler teşekkür Kumandada da Ömer'e teşekkürler Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın Biyofilya Doğayla